Merhaba, WWF Türkiye'nin Eğirdir Gölü'nde yürüttüğü 7 renkli göle, 7 renkli hayat projesinin ikinci aşaması tamamlanırken, iyi tarım uygulamalarına geçen çiftçi sayısı 10'a katlandı. 2008'den bu yana yürütülen 7 renkli göle, 7 renkli hayat projesi Eğirdir Gölü'nün korunmasını amaçlıyor. Projenin ikinci aşaması kapsamında Eğirdir Gölü'nün üzerindeki kirlilik baskısının başlıca sebebinin aşırı zirai ilaç kullanımı olduğu belirlendi ve bu konuda önlemler almak üzere çalışmaya başlandı. Bu doğrultuda Isparta Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve bizim Isparta Derneği ile işbirliği içerisinde pilot köy olarak seçilen Esenyurt Köyü'ne bilgisayarlı erken uyarı ve hava tahmin sistemi kuruldu. Elma iç kurduyla mücadele için biyolojik mücadele yöntemleri yaygınlaştırıldı ve 2012 yılında 5 çiftçinin katılımıyla 55 dekarlık alanda pilot iyi tarım uygulaması hayata geçirildi. 2013 yılı itibariyle 55 çiftçi ile tarım uygulamalarına geçmek üzere başvurular alındı ve pilot uygulama alanı 725 dekara yükseldi. Projenin yöre halkı tarafından sahiplenilmesinin çok umut verici olduğunun altını çizen WWF Genel Müdürü Tolga Başlak şunları söyledi. Eğirdir Gölü'ndeki çalışmalarımızda 5 yılı geride bırakırken tarımsal kirliliğin azaltılması için tüm ilgili taraflarla birlikte önemli adımlar attık. Geçişteki bu ivme devam edip uygulama tüm gelen dost ilçesine yayıldığı zaman yılda yaklaşık 16 bin ton ilaçlı suyun göle ulaşması engellenebilir. Bu şekilde Eğirdir Gölü üzerindeki kirlilik baskısının azalmasını arzu ediyoruz. Elde ettikleri verim ve kalite artışıyla çiftçilerimiz kazanırken ilaç kullanımının azalmasıyla da Eğirdir Gölü kazandı diyor. Tolga Başlak, WWF Türkiye Genel Müdürü. Umuyoruz gün gelecek Türkiye'de hiç tarımsal ilaç kullanılmayacak. Hızı saatte 320 kilometreye varan Haiyan Tayfun'u Filipinlerin merkezini etkisi altına aldı. Yetkililer kasırganın 20 eyalette milyonlarca kişiyi sığınaklara gitmek zorunda bıraktığını ve şimdiye kadar en az 3 kişinin öldüğünü, 7 kişinin de yaralandığını bildirdi. Bölge geçen ay meydana gelen şiddetli depremin etkisinden kurtulmaya çalışıyordu. Kasırga şimdiye kadar Leyte ve Samar adalarının da içinde bulunduğu merkezi adaları ve 2,5 milyon nüfusuyla ülkenin ikinci en kalabalık kenti Cebu'yu vurdu. Bu bölgelerde elektrik ve telefon bağlantıları kesildi. Meteoroloji uzmanları uydu görüntüleri üzerinde yapılan tahminlerin gerçekleşmesi halinde bunun tarihteki en güçlü kasırga olabileceğini söylüyor. Ayrıca uzmanlar 12 milyondan fazla insanın 5. kategoride kasırga tehlikesiyle karşı karşı olduğunu belirtiyor. Tayfun'un güzergahı üzerindeki devlet daireleri ve okullar kapatıldı. Surigao kentindeki bir din adamı bölgede büyük hasar olduğunu, büyük beton binaların ayakta durduğunu ama tahta ve kontroplaktan yapılma evlerin büyük ölçüde tahrip olduğunu ifade etti. Boyu 15 metreyi bulan dalgaların kıyıdan görüldüğü ve yer yer 400 milimetreye varan miktarda yağış düştüğü bildirildi bölgeye. Yolanda adıyla bilinen tayfunun kuzeydeki başkent Manila'yı vurma ihtimali olmadığı kaydediliyor. Tayfunun yarın Güney Çin denizine yönelmesi bekleniyor. Daha önce bilim insanları küresel ısınmanın aşırı yağış, kasırga gibi anormal hava olaylarını tetiklediğini ve bu olayların şiddetinin küresel ısınmaya paralel olarak gitgide artacağını işaret etmişlerdi. Ölü kuşlar çevre kirliliğinin habercisi Deniz araştırmacıları 10 yıldan uzun bir süredir ölü kuşlar aracılığıyla okyanuslardaki kirlenme oranını tespit etmeye çalışıyorlar. Araştırmacılar ölü kuşu ve balıkların midesinde her geçen gün daha fazla plastik parçaları bulunduğunu belirterek bu durumun denizdeki sentetik madde atığının arttığının göstergesi olduğunu ifade etti. Bu konuda Avrupa Birliği çözüm arayışında Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre günümüzde, daha ziyade kıyılara vuran ölü kuşların midesinde 31 plastik parçacığı bulunuyor. Bilim insanları bu veriler ışığında her kilometre karede yaklaşık 13 bin sentetik madde bulunduğunu tahmin ediyor. Bunların bazıları mikroskopla görülebilecek kadar küçük, bazıları da büyük plastik poşetler. Alman Çevre Koruma Örgütlerinden NABU'nun atık uzmanı Benjamin Bongard şu değerlendirmede bulunuyor. Sorun o kadar büyük ki artık ölçülmesi mümkün değil. Bugün denizlerde ne kadar sentetik madde yüzdüğünü bilmiyoruz. Sentetik maddeler denizlerdeki en sorunlu atıklar. Bu eğilim giderek artıyor, diyor Bongard. Pek çok sentetik maddenin ancak 450 yıldan sonra çözüldüğünü söylüyor. Kirlenmenin büyük bölümü ise plastik poşetlerden kaynaklanıyor. Bongard, poşetlerin %80'i denizden değil karadan geliyor. Yani bu poşetlerin gemilerden denize atıldığı değil, tam aksine turistler, bölge sakinleri, kıyılar, nehirler ya da rüzgarlar aracılığıyla denizlere ulaştığı anlamına geliyor, diyor. Brüksel'de Avrupa Komisyonu bu konuda harekete geçti ve üye ülkelerden plastik poşetlerin büyük oranda azaltılmasını istedi. Bir yasak getirilip getirilmeyeceği konusu henüz belirsiz çünkü çevreden sorumlu komisyon üyesi Yannes Patoknik'in önerisi, Avrupa Birliği düzenlemesi olarak yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Parlamentosu, Bakanlar Konseyi ve üye ülkelerin meclisleri tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak plastik poşetlerin en çok kullanıldığı ülkelerde bu yasağa sıcak bakılmıyor. Ayrıca sentetik maddesi sanayi gelişmiş ülkeler öneriyi engellemek için baskı yapabilirler. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.